Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğum Benli Benlisoy. Merhaba Fati. Merhaba. Bugün Fati ile birlikte e, İstos yayınlarını konuşacağız. Eee Evet Fatih İstos yayınları e, Türkiye'deki aslında butik butik mi diyebiliriz butik butik yayın, Niş de. Evet. Niş, evet. Niş, e, yayın evlerinden birisi ve çok güzel kitaplar basıyor. Ayrıca e, güzel kapaklar ve tasarımları da var yayın evinin. E, ne zaman kuruldu İstos yayınları ve neden kuruldu öyle başlayalım mı? Olur, 2012 yılıydı, işte 10 yıla yaklaşıyoruz. Hakikaten de biraz hem hızlı geçti hem geriye bir baktığında sanki böyle uzun 10 yıllar geçmiş gibi gözüküyor. Ya aslında çok uzun bir tartışmanın sonucuydu istos. Uzun bir zamandır bir dizi arkadaş diyeyim. İşte böyle bir yayın evi kurabilir mi, yapabilir miyiz? Yani İstanbul Rum toplumunun ya da Türkiye Rum toplumunun sesini genel kamuya aktaran Biraz da böyle bir nesne kılınmış, üzerine çok kelam edilen, çok laf edilen Rum toplumunu biraz hani özne haline getirebilecek. Onun kültürel, toplumsal, iktisadi, siyasal meselelerini e, biraz dışarıya taşıyabilecek. Ve ayrıca da hani Türkiye'de kesintiye uğramış bir yayıncılık geleneğini yani 50 yıldır bir Rum yayın evi, bir e, Rum yayıncılık faaliyeti söz konusu değildi. E, mümkün olur mu diye tartışıyorduk. E, bir iki sene sürdü bu tartışma. 2012'de cüret ettik e, nihayet ve kurulmuş oldu İSTOS. O günden beri de çalışmalarımızı hem bir yayın evi olarak, tabii bir yerden sonra şey, yayın evinin sınırlarının biraz dışına taştı. İyi yaptık, kötü mü yaptık o tartışılır ama biraz dışına da taştı. E, çok sayıda başka faaliyet de yürütmeye başladık. İSTOS e, 2012'den beri Rum toplumunun, biraz e, bu alanda en azından yayıncılık alanında kültürel alanda sesini genel kamuoyuna ulaştırmaya çalışan bir e, kolektif vasıta. Evet bence aslında kafe ve toplantılarda oldukça iyi oldu hiç de kötü olmadı hatta e, bir ara hala pandemi de devam edebiliyor mu çok takip edemedim ama bir ara dil kursları da vardı değil mi böyle bir. Evet dil kursları e, aynı zamanda bizim e, işte Yunan müzik kursları, Yunan dansları kursları. Bir evet. de vardı. Evet evet yani bir dizi e, bu tip faaliyet vardı. E, Tabi pandemi yani herkesin için olduğu gibi bizi de biraz e, vurdu. E, kafe şu anda e, açık değil. Kafe bizim için e, yani bundan e, birkaç sene evvel oluşturduğumuz bir buluşma mekanı, bir sosyalleşme mekanı. İdi, e, çeşitli etkinlikler düzenlediğimiz, okurlarımızla bir araya geldiğimiz, onların eleştirilerini, katkılarını aldığımız, onlarla karşı karşıya gel, gelebildiğimiz bir alandı. Onun pandemi dolayısıyla başka meseleler de var tabii ama e, kapalı hale gelmesi bizim için e, ciddi bir sıkıntı. Dersler, Yunanca dersleri e, online olarak devam ediyor. Ama tabii... Fiziki bir me mekanda bir arada olmanın e, tabii o daha zenginleştirici yanı yok online ders derslerde. E, umarım e, önümüzdeki süreçte tekrar yüz yüze çeşitli etkinlik alanlarında dersler olsun, söyleşiler olsun e, bu dans, müzik vesaire kursları tekrar devam edecek. Ama tabii pandeminin de bir dersi olduğunu hemen belirteyim. Yani önümüzdeki süreçte bir, hani, bir tür kendi içimize yeniden yapılanma sürecindeyiz. Önümüzdeki dönemde yani önümüzdeki sonbahar itibariyle e, İSTOS'un dijital alandaki varlığını biraz daha e, görünür kılmayı amaçlayan bir e, tartışma içerisindeyiz. Umarım bunu becerebileceğiz çünkü e, pandemi sonrasında belli ki yeni normalimizin bir parçası da olacak bu e, şey e, birçok etkinliğin dijital e, platformlarda gerçekleşiyor olması. Bu artık bizim için kaçınılmaz hale geldi. Birçok başka e, kurum, grup, inisiyatif için olduğu gibi. Evet, e, peki ne tür kitaplar basıyor? Yani Türkiye'deki Rum topluluğuna e, hitap eden ve tabii dışarıya da. Sadece, mesela ilk önce onu sorayım. İstos sadece Türkiye'deki Rum topluluğuyla mı ilgileniyor? Yoksa bütün dünyadaki e, Rum topluluğuyla mı ilgileniyor? Eserler nasıl seçiliyor? Yani, e, yani biz tabii ki... E, işte. E şehrin hikayesi diye başladık. Esas itibariyle İstanbul odaklı bir e, yayının bildiği. E, İstos ama ister istemez yani İstanbul'dan e, göçüp gitmiş İstanbul'u terke zorlamış. Rum toplum biliyorsunuz aslında e, özellikle 60'lı yıllardan itibaren çok ciddi bir demokratik erozyona e, tabi. E, dolayısıyla bu yer değiştirmeler sonucunda İstanbul'dan çıkardığımız ses hiç beklemediğiniz bir şekilde Melbourne'de de yankılanabiliyor. Dolayısıyla hani o meşhur tabirle eee diaspora toplulukları yani göç etmek durumunda bırakılmış ama halihazırda ruhen, fiziken olmasa bile ruhen İstanbul'da yaşamaya devam etmekte olan topluluklar bizim doğal okur havuzumuzun içerisinde yer aldı. Çok ilginçti başından itibaren. Yani biz Amerika'dan, Avustralya'dan, sadece Yunanistan'dan değil, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden mesajlar aldık. eee Aman şunu da yayınlayın diye öneriler aldık, eleştiriler aldık, katkılar aldık. Bu bizim için çok ciddi bir şans tabii ki böyle bir beklenmedik bir şekilde böylesi uluslararasılaşmak. Biraz tabii şey yapmayı düşünüyoruz. Bunun birkaç işaretini vermiştik ama İstanbul'un dışına taşmayı düşünüyoruz. Hani sadece gelecek dönemde bu dijitalleşmeyi düşünmemizin bir nedeni de o. İstanbul'un dışına taşmak ve ne bileyim işte İmroz ve Bozcaada'dan ee, Diyarbakır'a kadar daha geniş bir okur profiline e, ulaşmaya dönük çabalarımız olacak diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Bir butik yayınevi tabii ki senin de bahsettiğin gibi ya da bir niş yayınevi evi istos ama e, dolayısıyla hani esas bizim amacımız İstanbul'un toplumunun geçmişini, bugünlüğü ve geleceğinin seslerini genel kamuoyuna aktarmak. Ama bunun sınırları tabii çok belirsiz. Yani bir İstanbul Rum toplumunun ya da Türkiye Rum toplumunun sınırları çok belirgin değil. Çünkü biz başından itibaren iki dilli bir yayın evi olduk. İki dilli bir yayın evi olunca okur kitlemiz sadece Rumlar olmuyor. Aynı zamanda hali hazırda Yunanca öğrenmekte olan çok geniş kitle oluyor. Hali hazırda işte, işte Batı Trakya'dan Türkiye'ye gelmiş. Dolayısıyla Yunanistan'da başka bir azınlık söz konusu ve onlar da çift dilli bir topluluk. Onlar buraya gelmiş. Onlar da okurlarımız olabiliyor. Dolayısıyla o sınırlar çok e, belirgin değil. Bütün bu zenginliği e, karşılamaya çalışıyoruz. İşin ilginç tarafı şu, biz uzun yıllar sonra Türkiye'de, İstanbul'da Yunanca kitaplar basmaya başladığımızda, kitaplarımızı Yunanca ile hiç ilgisi olmayan insanların da almaya başladığında bir destek, ne diyelim, eylemi etkinliği olarak. Yani çünkü. Dayanışma evet, olarak. Evet, bir dayanışma olarak çünkü yani Türkiye'de aslında bir intihar eylemi. Rumca kitap basmak, Yunanca basmak yani sonuç itibariyle kimi hesaplamalara göre 3.000 kişi var, kimi hesaplamalara göre 2.000 kişi var. Onda da bir türlü anlaşılamadı. Neyse dolayısıyla bin adet bir Yunanca kitabı Türkiye'de basmak yani ticari olarak pek akıl kârı bir iş değil. Ama baktık ki biz mesela önce Hristos Bulus'un bir romanını Yunanca basmıştık. Kitap evlerinden de şey istemiştik, bunu aman yabancı yayınlarının ya da işte dış ülkelerden gelmiş yayınların olduğu bölümlerinizi koymayın. Normal hani yeni çıkanlar bölümüne koyun diye sağolsunlar birçok kitabı bir de bu e, isteğimizi anlayışla ve destekle, dayanışmayla karşılamıştı. Mesela o kitapları da zaman içerisinde gördük ki e, Türkiye'li okurlar da, Yunanca ile hiçbir olmayan okurlar da bir dayanışma e, çabası içerisinde e, alıyorlardı. Dolayısıyla evet yani okur kamuoyumuz... İstanbul Rum toplumunun, Türkiye Rum toplumunun çok ötesinde öyle olmasını arzu ediyoruz zaten. Evet, benim de İstos yayınlarıyla güzel bir hikayem var aslında. İstos yayınlarıyla tanışma <gülüyor> hikayem. İstos benim için de çok özel bir yayınevi. Ben de Theodor Kasap <gülüyor> vesilesiyle İstos yayınlarıyla tanışmıştım ve ondan sonra da çok uzun bir süre İstos yayınları İstos yayınlarındaki arkadaşlarla Teodor Kasap üzerine sohbetler edip bir kitapta bastık <gülüyor> nihayetinde. bir kitap. Evet, umarım devamını da basabileceğiz ileriki. Umarım, umarım, umarım. <gülüyor> yani bizim tabii böyle bir kolektif yapımız var, mümkün mertebe gözükmeye çalıştığımız. Sen şeyi sormuştum, hani kitaplar nasıl seçiyorsunuz? Biraz işte o kolektif yapının şeyi içerisinde şekilleniyor. Yani. Tabii ki bir amacımız e, Yunanca yazını e, Türkçe'ye kazandırmak. Tabii ki bu zaten yapıla gelmekte olan bir şeydi ama e, çoğu mesela edebiyat eseri Türkçe'ye çevrilirken e, Yunan, doğrudan Yunanca'dan değil İngilizce'den, Fransızca'dan ya da Almanca çevirilerden çevriliyor. Bu bir ciddi sorun. Atıyorum mesela Kozmos Politis'in e, Yitik Kent'in 40 yılı romanını e, Yunanca'dan değil Fransızca'dan çevirmeye kalktığınız zaman İzmir'i anlatan bir romandır. Romanın kendisinde yer alan Türkçe birçok tabir, İzmir'in kendi hani kültürüne has, o bir arada yaşam deneyiminden süzülmüş birçok tabir, deyim vesaire kayboluyor. Amacımız dolayısıyla başından itibaren mesela o alanda aracıları ortadan kaldırmak, Yunan Celle Türkçe arasındaki aracıları ortadan kaldırmak, bu iki uzun yıllar bir arada bulunmuş dolayısıyla birbirini karşılıklı olarak etkilemiş iki dilin arasında bu aracıları kaldırmaktı. Bir başka yayınımız tabii şey kitap ne diyeyim, dizimiz tanıklıklardı. Tanıklıklar önemli bizim için. Biraz önce şeyden bahsetmiştim. Rumlar üzerine çok kelam edilen, üzerine çok söz söyleyen ama söylenen ama sesleri çok da aslında beklendiği kadar, beklenebileceği kadar çıkmayan bir toplum. Dolayısıyla bu tanıklıklar kısmına önem veriyoruz. O tanıklıklarda da mümkün mertebe Rum toplumunun çok geniş hani bir spektrumunu yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim yayın politikamızın önemli bir başlığı İstanbul Rum toplumunun geçmişi, bugünü, geleceğiyle ilgili çalışmalara yer vermek. Bu tabii Rumlarla sınırlı kalmıyor. Son olarak işte Anna Maria Bellunioğlu'yla Özgür Kayman kitabı çıktı bu kısmet tabii. İşte Türkiye'deki karma evlilikler yani farklı dinlerden insanların bir araya gelmesiyle oluşan evlilikler üzerine bir çalışmaydı. Yani azınlık çalışmaları diyebiliriz buna. Çok problemli bir tabir olsa da bu alanda yayınlar e, sürdürüyoruz. E, bir de bizim tabii şöyle bir e, sıkıntımız demeyeyim ama özgünlüğümüz var. Bizim kitaplarımızın önemli bir bölümü de aslında Türkçe okur nezdinde görünür olmayabiliyor. Yani Yunanca bastığımız için ve esas itibariyle ya İstanbul'un toplumu hitap ediyor ya da Diyaspora'ya hitap eden bir dizi kitabımız son dönemde mesela Hasköy Rum Cemaati üzerine inanca bir çalışma basıldı. Bu kitap tabii e, genel e, kitap dağıtım ağlarına da görünür olmuyor. E, dolayısıyla bizim önemli bir e, kitap bölümümüzde genel okur kamuoyu maalesef tabii görünür olmuyor. Başka hani ne diyeyim farklı okur ceplerimiz var, farklı okur havuzlarımız var. Bunlara ilişkin farklı yayınlar söz konusu olabiliyor. Evet kısa bir ara verelim Foti istersen ee, sonra da ikinci bölümde kitaplardan biraz daha içerikleriyle birlikte bahsederiz. Ne çalalım bugün ne istersin? Ya tabii ben e, Hacı Dakin çok seven bir insanım. Dolayısıyla Hacıdakisten e, bir e, şarkı dinleyelim. Manos Hacı Dakin, Türkiye'de açık radyo aslında çok hani e, onu çok dillendiriyor, çok seslendiriyor. Vesile olmuşken ben de Manos Hacedaiklisi'nin e, Roma Ahora adlı albümünden bir şarkı dinlemeyi tercih ederim. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin, konuğumuz Fati Benli ile birlikte İstos yayınlarına konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde İstos yayınlarının e, kurulmasından, hangi amaçlarla kurulduğundan e, ve e, İstos'un nasıl bir yayıncılık e, yapmaya çalıştığından bahsetmiştik. Biraz kitaplara da değinmiştik ama şimdi biraz daha e, bu bölümde kitaplardan bahsedeceğiz. E, şimdi İstos gerçekten çok güzel kitaplar basıyor. Ben bir okur olarak çok yakından takip ettiğim için e, ve programın başında da belirtmiştim. Kapaklar ve tasarımlar da çok güzel. Bu yani Kitapların kendisi de bir nesne olarak ayrıca önemli sanırım İstos. Tabii ki, tabii, ki, tabii ki çok önemli. Yani ben özellikle bu kapaklar ve tasarım konusunda bunu arkadaşlara özellikle ileteceğim. Biz başından itibaren yani istosun kapak tasarımlarında tabii ki bir takım etkilenmeler var. Daha önce İstanbul'da basılmış Yunanca kitapların görünümünden biraz esinleniyoruz. Yunanistan'da basılan kitapları takip ediyoruz. Dolayısıyla oradan da görsel tasarım anlamında etkilenmeler var. Evet. Kitaplar konusunda ama hani bu görsel tasarım kısmında böyle bir nostaljik eğilim olsa da bir arkadaşım biraz eleştiri niteliğinde şey demişti, bazı kitap kapakları ninemin oturma odasına benziyor diye. Bu eleştiri miydi, övgü müydü tam olarak anlayamadım ama içeriklerde bu nostaljik eğilimden tabii mümkün değil. Bundan kaçınamıyoruz ama biraz kaçınmaya çalışıyoruz. Şöyle bir sorunla sık sık karşı karşıya kalıyoruz istitos olarak. İstanbul Rum toplumu tabi bu kadar azalmışken bu kadar neredeyse ortadan kalkma maalesef noktasına gelmişken bir nostalji nesnesi haline de geliyor biliyoruz. yani Son 20 yıldır özellikle bu işte hani Beyonlara eskiden gravatsız çıkılmazdı söylemlerinin bir devamı olan Rumları bir tür hani geçmişte kalmış ve İstanbul'un o eski güzel günlerin yad edilmesi gereken bir hatırası olarak değerlendiren bir yaklaşım var. Biz başından itibaren buna biraz olsun set çekmeye çalışıyoruz. O yüzden mesela bizim ilk kitabımız aslında İstanbullularının Bugünü adlı bir bir konferans gerçekleşmişti. Tamamen İstanbulluların bugün karşılaşmakta olduğu işte eğitsel, e, iktisadi ya da devlet ilişkili sorunlarla alakalı güncel bir kitaptı. Mümkün mertebe hani o güncelliği, o aciliyeti yani durum toplumu var, halihazırda hazırda sayısı azalmış olsa da var ve onun sesi dolayısıyla bir hani... E, Geçmişten gelen bir seda olarak sadece değil, bugün aktüel bir ses olarak Türkiye'nin işte kültürel çoğunluğunun bir parçası bir, olan bir ses olarak önemli vurgusunu yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar becerebiliyoruz tabii emin değilim. Evet, gay gayet güzel bir beceriyorsunuz bence. Şimdi biraz ben tabii edebiyatçı da olduğum için şu edebiyat kitaplarından bahsedelim istiyorum. Ben bir de şeyi çok istiyorum. Bir Allah severin meşkeleleriyle ilgili ayrıca bir program yapmayı. Bunu da birkaç kere Haris'le de konuşmuştuk ama bir türlü denk getiremedik. Şimdi bu çok mesela önemli bir kitap. Hem evet. dünya edebiyat tarihi açısından hem de Türkiye edebiyat tarihi açısından çok önemli bir kitap. bu ilk, ilk defa ortaya çıkmış oldu. Bu mesela önemli. Sonra e, yine bu e, İstos'un bastığı e, kitaplar içerisinde e, Mahmut Yesari'nin mesela bir kitabını bastınız. Bu Türk İka Serisi. O da bence çok hiç daha önce yani edebiyat tarihlerine tamamen göz ardı edilmiş. E, ve bu Karamanlıca'yla mesela şey, Karamanlıca'nın da içinde bulunduğu yani dil ve üslup açısından da son derece ilginç bir eser. Şimdi bu eserler nasıl bulunuyor? Nasıl seçiyorsunuz bunları? Sadece... Biz bu şey, en sonuncusundan bu karamanlıca meselesi bizim açımızdan çok ilginç. Karamanlıca bildiğiniz gibi yani Türkçe bir yazım biçimi, Türkçe'nin Yunan harfleriyle yazılması ve aslında çok zengin bir literatür var bu konuda. Yani 19. yüzyılın en azından ikinci yarısından 20. yüzyılın başlarına kadar çok sayıda eser Yunanca harflerle Türkçe olarak basılıyor ve çok zengin bir literatür var. Yani hem yani basında bu var yani Anatoly Gazetesi, Karamanlıca olarak yayınlanan Anatoly Gazetesi, Türkiye'nin en uzun süre, Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre yayınlanmaya devam etmiş gazetesi mesela. Dolayısıyla biz hani Karamanlıca eserleri mümkün mertebe e, işte, Türkçe'ye aktarmaya çalışıyoruz. E, son olarak Beyoğlu Sırları'nı yayınlamıştık yine. Evet, o da çok de. önemli bir, bir roman, eser. E, bir işte e, şehir romanı o da. Dolayısıyla hani bu, bu, bunu önümüzdeki dönem daha da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü aslında Türkçe literatürün görünür olmayan biraz şeyden dolayı, alfabeden dolayı görünmemiş, şeyde kalmış bir bölümünü açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde aslında şunu parantez olarak belirteyim. Ermenice harflerle Türkçe olarak yazılmış çok sayıda eser de vardı. Bunlar çeviri de olabilir tabii ki, telif de olabilir. Bunların da e, önemli bir kısmının Aras'a tabii Aras e, bunların bir kısmını yayınlamaya çalışıyor. Bunlar da aslında e, şey yapıldığında e, Türkçe açısından, Türkçe edebiyat açısından önemli bir havuzun açığa çıktığı e, görülüyor. E, Mavrocordasus'un kitabı yani bir Allah severin e, meşgalleri yine Osmanlı İmparatorluğu'nda bir roman tipinde diyebileceğimiz ilk eserlerden bir tanesi. Bunu yayınlamayı uzun sürdü tabii bizim yayın programımıza çok daha erken çıkması gereken bir kitapta ama çevirisi biraz uzun sürdü. Bu tip eserleri kazandırmayı düşünüyoruz. Yine aslında edebiyat dışı bir kitap olmakla birlikte Skarlatos Vizan diyorsun, Konstantinopolisyeye yani aslında İstanbul'a evet, dair. Çok çok önemli bir, bir kitap ciddi bir nasıl tarif edeyim onu Kentsel Coğrafya Çalışması 19. yüzyıldan kalma yine önemli bir kitap yine aynı kapsamda biz 1913 tarihli Tatavla tarihini basmıştık Melis-in yine o da Kurtuluş'un bugün Kurtuluş olarak adlandırılan Tatavla semtinin İstanbul'un en önemli semtleri Rumlar açısından çok kritik bir semt olan Tatavla'nın yine tarihsel coğrafyası açısından çok önemli bir eserdi bu tip e, çalışmaları önümüzdeki dönemde yayınlamaya çalışacağız. Hem kurgu ya da e, olmayan yine hani e, önümüzdeki yakın zaman içerisinde çıkartacağımız kitaplardan bir tanesi. Arhangelos Gavril adlı Nevşehir'de bir doktorun 1909 Anadolu Şimendifer Kumpanyası'ndaki grev hakkında yazmış olduğu kitap. Türkiye'deki işçi sınıfı tarihinin en önemli metinlerinden bir tanesidir bu. Arhangelos Gavril'in kim olduğu Türkiye işçi sınıfı tarihi açısından da bir ne diyeyim muallakta olan bir soruydu. Biz onun hem bir biyografisini hem de bu eserini aynı eser altında yayınlayacağız. Bu tip çalışmalar hem tarihsel olarak hem Türkçe edebiyata ya da işte Türkiye'deki yazım sal araştırmalara bir katkı olarak önümüzdeki devam dönemde de devam edecek diye umuyorum. Hatta biraz artacak diye umuyorum açıkçası. Evet bunlar gerçekten çok büyük katkılar bir de hala bilmediğimiz daha 19. yüzyıldan beri bu cemaatler arasındaki ilişkiler aslında buna dair hala çok fazla bir şey bilmiyoruz öyle değil mi? Edebi alışveriş olarak da ne bileyim işte yayıncılık evet yayıncılık biraz daha biliniyor evet ama bu aralarında sanki bunlar bu kadar bir imparatorlukta sanki ayrı uydularmış gibi yaşıyorlarmış gibi bir, bir şey var gibi sanki. Çok haklısın yani. <gülüyor> Sanki bunlar aslında böyle birbirinden ayrı kompartmanlar, birbirleri aralarında hiçbir bağlantı yok. Aslında tam da mesela senin almış olduğun Theodor Kasap, bunun hilafına bir örnek, belki çok bilinen bir örnek ama e, mesele sadece Theodor Kasap değil, biraz önce andığım işte Beyoğlu Sırları, Evangelinos Misailidis mesela. Hem bir yazın insanı, aynı zamanda bir gazeteci ve bu insan hem Türkçe yazıyor hem Yunanca yazıyor. Dolayısıyla e, Batı'dan çeviriler yapıyor, Fransızcadan çeviriler yapıyor. Dolayısıyla bu cemaatler arası ya da topluluklar arası yazınsal hayatın haritası bizim için hala muallakta kalmış bir şey. Biz yani kendi yapabileceğimiz kadarıyla bu alanda en azından bu haritanın belli alanlarının görünür olmasını çalışıyoruz. Tabii bu böyle daha devasa bir çaba. Bu harita ne kadar daha belirgin hale geldi ki biz şeyden sıyrılmış olacağız yani. Türkiye'de edebiyatın o kompartmanlaşmış bu her alanda evet. böyledir ya yani sadece evet, evet. edebiyat evet. açısından değil siyasal düşünceler evet, alanına baktığında evet, satılımlar birbirinden doğru. kopmuş gezegenlerdir halbuki hiç öyle olmadığını biliyoruz böyle olmaması gerekiyor zaten evet kesinlikle o yüzden e, sizlerin çabaları işte sizlerin işte Aras gibi yayın evlerinin çabaları çok değerli e, ve e, bu hani öncelik ve ...sonralık ilişkisi açısından da çok önemli. İşte mesela yine Theodor Kasap'la bitirelim istiyorum ben. Çünkü Türkiye'de Ebu Ziya Tevfik ne kadar basın tarihi açısından önemli bir insansa... Teodor e, Kasap da e, Ebu Ziya Tevfik'ten daha az önemli bir insan değil bu noktada. Ama yine hani birisi bu kadar böyle devasa araştırmaların bir şeyi olurken... ...ötekinin böyle çok... E, ...işte evet ismi geçiyor yine dediğin gibi çok biliniyor. Bilmediğimiz, hiç bilmediğimiz biri değil. Ama bu çalışmalarla bu uyduların birbirleriyle olan ilişkilerinde öğreneceğiz. O yüzden çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğun için. Ben teşekkür ederim. Ben ve ayrıca İstos yayınlarına da daha nice bol kitaplar biliyoruz şimdi de. Çok teşekkürler. Hoşçakalın görüşmek üzere. Günün ve Güncelin Edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.